Bismillahi r-Rahmani ve rahim ve nas Men Ve aşıdun la Ve aşıdun ana abduhu ve resulu. Ama kitab Allah ve khair hadi hadi Muhammedin sallahu ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesaten bidâ'a ve kullu bidâ'atin zelâle ve kullu Allah Resulü sallallahu ve Samın siyeri ile ilgili doğumundan peygamberliğine kadarki dönemi ile ilgili bölümdeyiz. Abdulmuttalib oğlu Abdullah'ın ve hep kızı Amine ile evlenmesi. Abdulmuttalib oğlu Abdullah Babasının oğulları arasında en çok sevdiği biriydi. Kesilmekten kurtulunca ve babası Abdülmuktalip yerine yüz deveyi kurban edince Mekke'nin en soylu hanımlarından biriyle evlendirdi. O da ve bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab'ın kızı Amine'ydi. Amine'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hamine kalmasının üzerinden fazla zaman geçmeden babası Abdullah öldü ve Medine'de Adi bin oğullarından olan dayılarının yanına gömüldü. Abdullah ticaret için Şam tarafına gitmişti. Dönüşte Medine'deyken ölüm kendisini yakaladı ve arkasında o temiz cenini bıraktı. Kader adeta şöyle diyordu. Senin bu dünyadaki görevin bitti. Bu temiz ceninin terbiyesini, yetiştirilmesini ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması için hazırlanmasını Yüce Allah hikmetiyle ve rahmetiyle üstlenir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili gelişmeler Abdullah'ın ile evlenmesiyle başlamıyordu. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seninle ilgili gelişmelerin başlangıcı nedir?'' diye soruldu. O şöyle buyurdu. ''Ben atam İbrahim'in duası ve İsa'nın müjdesiyim. Annem kendisinden Şam saraylarını aydınlatan yani Şam'ın sarayları görünecek kadar etrafa aydınlatan bir nurun çıktığını gördü.'' Bunu Ahmet bin Hanbel, hakim rivayet etmiş. Sahih bir hadis. Hakim sahih demiş, sehebi de ona muvaffakat etmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın duası ise şuydu. Ey Rabbimiz onların içinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmet öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen pek yüce ve hikmet sahibisin. Bakara 129. İsa'nın müjdesi ise Allah Azze ve Celle'nin Mesih Aleyhisselam'ın dilinden ifade ettiği şu sözde işaret edilmektedir. Meryem oğlu İsa da Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size benden önce gelmiş olan Tevrat'a doğrulayıcı ve benden sonra gelecek adı da Ahmed olan peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir peygamberim demişti. Saf Suresi 6. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annem kendisinden şam saraylarını aydınlatan bir nurun çıktığını gördü söz hakkında İbn Recep şöyledir. Bu nurun çıkması annesinin onu doğurması esnasında olmuştu. Bu ondan çıkacak ve yeryüzü halkının hidayeti bulmasına Şirk karanlığının kaybolmasına vesile olacak olan nur'a işaretti. Nitekim Maide 15. 16 ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap geldi. Allah onunla rızasını gözetenlerin selamet yollarına eriştirir ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dost doğru yola iletir. Araf 157. ayetinde de ona iman eden, saygı gösteren, yardımda bulunan ve onunla indirilmiş olan nura uyan kimseler, işte onlar felaha erenlerdir.'' buyruluyor. i̇bn Kesir Kesir'de şöyle diyor, ''Nurun ortaya çıkmasında özellikle Şam'ın anlatılması, onun dininin Şam diyarında yani Suriye, Ürdün ve Filistin topraklarını içine alan bölgede yerleşeceğine ve orada karar kılacağına işarettir.'' Dolayısıyla bu bölge ahir zamanda, kıyamete yakın dönemde İslam'ın ve Müslümanların güç merkezi haline gelir. Meryem oğlu İsa oraya iner. İndiğinde ilk önce Dımaşık'taki Beyaz Doğu Minaresi'nde görünür. Bundan dolayıdır ki Bukhar ve Müslüman sahihlerinde geçen bir da şöyle denir. Ümmetimden bir topluluk sürekli hak üzere direnmeye devam eder. Kendilerini aşağılayanların veya karşı çıkanların onlara bir zararları olmaz. Onlar bu hal üzerindeyken Allah'ın emri gelir. Bukhari'nin sahihinde onlar Şam'da olurlar denmektedir Evet, bu kıyamet gününe kadar cihad eden grubun ayrı zamandaki mevkii Şam'da olmaları. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu ve büyümesi, Reb-i ikinci, bir rivayete göre sekizinci, bir rivayete göre onuncu, bir rivayete göre 12 ki çoğunluğunun kabul ettiği rivayet budur. 12. gecesi dünyaya geldi. Bu doğum fil olayının yaşandığı yılda oldu. Sabahın yaklaştığını müjdeleyen gelişmeler ortaya çıktı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Burada halk arasında yaygın olan bir şeye işaret etmek lazım. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetli olarak doğduğu şeklinde bir inanış var. Bu uydurma bir rivayette geliyor. Sahih değil bu. Doğumu Haşimoğulları Vadisi'nde Ebu Talip evinde gerçekleşti. Burası daha sonra Haccaç bin Yusuf'un kardeşi olan Muhammed bin Yusuf'un evi olarak adlandırılmıştır. Bugün burası genel kütüphanedir. Ebeliyeni babasının cariyesi olan Habeşistanlı Ümmü Eymen Bereke yaptı. Kendisini ilk emziren de amcası Ebu Leheb'in cariyesi Sevbiye oldu. Ümmü Habibe radiyallahu şöyle söyledir rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kız kardeşim yani Ebu Süfyan'ın kızı ile evlen dedim. Bunu istiyor musun diye sordu. Ben evet isterim zaten ortağı olmaksızın sizinle tek başıma değilim. Yani nasıl olsa başka kumalarım da var. E, hayırda bana ortak olmasını en çok istediğim kız kardeşimdir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu bana helal olmaz diye buyurdu. Ya ama biz aramızda senin Ebu Seleme'nin kızıyla evlenmek istediğinden söz ediyoruz dedim. Ümmü Seleme'nin kızı mı diye sordu. Evet dedim. O da şöyle buyurdu. Eğer benim bakımım ve terbiyem altındaki üvey kızım olmasaydı bile yine de bana helal olmazdı. Çünkü o benim süt kardeşimin kızıdır. Beni ve babası Ebu Seleme'yi Süveybi emzirmişti. Artık bana kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi teklif etmeyiniz. Urve dedi ki bunu buhar ve Müslim rivayet ediyorlar. Süt temzirme babında Urve, Süveybe Ebu Leheb'in cariyesiydi. Ebu Leheb kendisini azat etmişti. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i emzirmişti. Ebu Leheb ölünce yakınlarından bir rüyada onu çok fena bir halde gördü. Kendisine nasıl bir şeyle karşılaştın diye sordu. Ebu Leheb de sizden sonra hiç rahat yüzü görmedim. Ama Süveybe'yi azat etmemden dolayı bana buradan su içirildi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Sa'd bin Bekir oğullarından süt anneye verildi. Ee, bu konuda bir dipnot var. Ee, şu dipnotları atlamadan geçmeyelim. Kadınların üzerine koyduğu çömleğin patladığına rivayetler de doğru değildir. Aynı şekilde aya doğru uzandığına ve ona parmağıyla işaret ettiğine dair rivayetler de sahih değildir. Diye dipnotları da uyarıda bulmuş. Doğduğu zaman. Ay'a işarette bulunduğu falan. Böyle anlatılır bu tip şeyler. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt anliye verilmesi olayıyla bilgiler bizzat Halime binti Abdillah binti bin Haris bin Sadiye hadisinde yer almıştır. Bu hadise İbn-i İshak rivayet eder. Ee, yine İbn-i Taberi tarihinde rivayet etmiştir. Ebunayn Delayl-ül Nübüvvede, Behaki delayl diyor. Bunların hepsi de bir, pek çok kaynak zikretmiş. Hepsi de hadisin İbn-i tarikiyle nakletmişler. Ancak görüldüğü kadarıyla rivayet senedinde kopukluk vardır. Fakat es da geçen Elbani'nin 373 ve 1545 numaralı hadisler bu rivayetin şahitleridir. Saat kabilesine mensup olan Halime... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in Ciraneden inmekte olduğu bir sırada karşısına çıkmıştır. Bununla ilgili rivayeti Buhari Edeb'ül Müfred'de, Ebu Davud Sunen'de Ebu Ya'la İbn İbn Hakim rivayet etmiştir. Bu hadis Ebu Tufeil Amir bin Muasile tarığıyla nakledilmiştir. Bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ciranede bulunuyor ve et dağıtıyor. Ebu Tufel dedi ki, ben o zaman genç bir çocuktum. Devenin bir organını taşıyordum. Bu sırada bedevi bir kadın geldi. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaşınca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cübbesini onun için serdi. Kadın da onun üzerine oturdu. Ben bu kimdir diye sordum. Süt dediler. Evet. Araplar çocuklarının daha sağlıklı olmaları için kırsal bölgelerde süt tutmayı adet edinmişlerdi. Şehirde yetişen bir çocuğun zekası ve azmi zayıf olur derlerdi. Saad bin Bekir oğullarından bazı kadınlar süt çocuk almak üzere geldiler. Değerli süt çocuğu da Saad oğullarından Halime'nin payına düştü. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin Saad bin Bekir oğullarının kırsal bölgesinde olduğu sırada göğsünün yarılması olayı gerçekleşti. Ahmet bin Hambel Hakim Darimi rivayet etmişlerdi. Hakim hadis-i Müslüme, e, bu hadis Müslümin şartına göre sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de muvafakat etmiş. Fakat Albani sahihliği kesin değildir. Hazreci'nin de söylediği üzere Bakîyye'nin hadisin ravilerinden biri Müslim'de mutabii niteliğinde fert bir hadisi geçmektedir. Bu rivayetin isnadı hasen'dir. Bakîyye rivayetinde hadisi kendisinin sözü sözlü bir şekilde alına açıkça delalet edecek ifade kullanmıştır. Sonuçta elvande şahitleriyle sayıh olduğunu söylüyor. Evet. Müslim Enes bin Malik radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla oynadığı bir sırada Cibril aleyhisselamın yanına gelip kendisini aldı. Bayılttı. Kalbini yardı, Sonra kalbini dışarı çıkardı. Oradan bir kan pıhtısı çıkardı ve bu şeytanın sendeki payıdır dedi. Sonra onu altın bir leğenin içinde zemzem suyuyla yıkadı. Sonra onu yeniden yapıştırdı ve yerine yerleştirdi. Diğer taraftan çocuklar koşarak süt annesine geldiler ve Muhammed öldürüldü dediler. Yanına vardıklarında rengi değişmişti. <gülüyor> Enes radıyallahu anh diyor ki ben göğsünde o yarılmış yerin izini görüyordum. Müslüm iman babında rivayet eder bunu. Göğsünün yarılması işlemi İsra olayı esnasında da tekrarlanmıştır. Rivayete göre Süleyman İbn-i e şöyle demiştir. Sabit Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle söylediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Geldim beni çıkarıp zemzeme götürdüler. Göğsüm yarıldı. Sonra zemzem suyla yıkandı. Sonra indirildim. Bunu Müslüm rivayet etmiştir yine. Yani göğsünün yarılması olayı iki sefer olduğuna işaret ediyor bu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi onun hakkında endişeye kapıldı ve onu annesine geri gönderdi. Annesi kendisini alıp babasının yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasının dayılar olan Adi bin oğullarını ziyaret için Medine'ye doğru yola çıktı. Dönüşte yolda annesini ölüm yakaladı ve Ebba'da vefat etti. Oraya gömüldü. Mekke ile Medine arasında bir köy. Ee, Ebba Medine'ye daha yakınmış. Kader'in dili bu çocuk hakkında şöyle diyordu adeta. Bu çocuğun eğitiminde ne babasının ne de annesinin herhangi bir etkisi olabilir. Yüce Allah onun eğitimini ve yetiştirilmesi işini üzerine almıştır. Çoğunluğun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve annesi Amine'nin vefatı kendisi daha 6 yaşındayken gerçekleşmiştir. Bundan dolayı onun bakımını Ümmü Eymen üzerine aldı. Geçimiyle de dedesi Abdülmuttal'ı bilgileniyordu. Dedesi kendi oğullarına titremediği kadar onun üzerine titriyordu. Abdurrazak'ın Musannefinde, Behakin Delalü'n-Nübüvvede e, Zühri'de Mürsel fakat sahih isnatla rivayetine göre Zühre şöyle demiştir. Sonra annesi öldü ve dedesinin bakımında bir yetim olarak kaldı. O zaman birkaç yaşında bir çocuktu. Dedesinin yastığına gelip üzerine oturdu. Bunun üzerine dedesi dışarı çıkardı. Kendisiyle ilgilenen cariye dedenin yastığından indirdi. derdi. de oğlumu rahat bırak. Orada kendisini rahat hissediyor dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken dedesi de vefat etti. Abdülmuttalip vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşına gelmişti. Daha sonra onun geçimiyle ilgilenmeyi babasının öz kardeşi olan Ebu Talip üzerine aldı. Kendisine çok merhametliydi. Ancak mal varlığı azdı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına yardımcı olmak amacıyla koyun çobanlığı yaptı. Ebu Hürreli radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah herhangi bir peygamber gönderdiyse mutlaka koyun gütmüştür diye buyurdu. Asabı sen mi diye sordular? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet ben de Mekke halkının birkaç kuruş parası karşılığında koyun güttüm. Tirmizi, İmam Malik ve İbn Mace rivayet etmişlerdir bunu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle diyor. Merru Zahran'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Biz Erak ağacının meyvelerini topluyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyahlarını seçin, onlar daha iyidir diye buyurdu. Bunun üzerine kendisine sen koyun güder miydin diye soruldu. O da evet, onu gütmeyen peygamber var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ticarette uğraşmaya başladı. Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar bunu. Abdurrezzak Mamer'den, o da Zühri'den rivayet ediyor. Zühri, siretle ilgili olarak verdiği bilgiler arasında şöyle söylerdi. Büyüyüp delikanlılık çağına gelince pek fazla mal yoktu ve Huylid'in kızı Hadice onu Habeşe pazarında burası tihamede bir pazardır. Çalıştırmak üzere ücretle tuttu. Onunla birlikte Kureyş'ten bir başka adam daha tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice radıyallahu anhadan söz ederken şöyle derdi. Ben Hadice'den daha hayırlı ücretli eleman çalıştıran birini görmedim. Evet Abdülrezzak ve Beyhaki de rivayet ediyor bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğinde cahiliye döneminin pisliklerinden korunması. Allah Azze ve Celle ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye döneminin şirkinden ve putlara ibadetten korumuştur. Buna ameli yönden bütün şeriatların en üstünü, tevhidde samimi olması konusunda en katısı ve şirkten en uzağı olan bütün eksikliklerden uzak davetin sahibinin daha layık kim olabilirdi? Ahmet bin Hambel'in Müsnet'te Hişam bin Urve'den onun da babasından rivayetine göre babası şöyle söylemiştir. Bana Hatice'nin bir komşusunun rivayet ettiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatice'ye şöyle dediğini duymuş. Ey Hatice! Vallahi ben Lata ve Uza'ya ibadet etmem. Ravi dedi ki bunlar onların kendilerine ibadet ettikleri sonra yattıkları yani yatmadan önce ibadet ettikleri putlarıydı. Evet. Ravi'leri... Sahih Sahih, bu, sahih Buhari'nin ravileridir bunun demiş ee, Heysemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikili taşlar için kesilmiş şeylerden yemezdi. Bu konuda Zeyd bin Amr bin Nüfeyl de onun gibi hareket ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhımadan gelen rivayette şöyle denilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy inmeden önce aşağı beldahta Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ile karşılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve önüne bir sofra kondu ama o Zeyt ondan yemekten kaçındı. Sonra Zeyt dedi ki ben sizin dikili taşlarınız için kestiklerinizden yemem. Üzerine Allah'ın adanılara kesilmiş olandan başkasında yemem. Zeyd bin Amr Kureyşlileri hayvan kesmeleri konusunda tenkit eder ve şöyle derdi. Allah koyunu yarattı ve onun için gökten su indirdi. Yerden bitki bitirdi. Sonra siz buna karşılık nankörlük ederek ve başka varlıkları yücelterek onu Allah'tan başkasının adına kesiyorsunuz. İşte bu, Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Ve e, cahiliye denilen Arap müşrikleri içerisinde, Allah Azze ve Celle'nin kafir, müşrik dediği o toplum içerisinde, demek ki hak üzere amel eden, tevhidle amel eden kimseler vardı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları vardı. E, sapanlar neden sapıyor? Onlar batıla uyuyorlar. Şimdi burada, bu, e, şu husus çok önemli. Araf suresi 172-173. ayetlerinde Allah Azze ve Celle herkesten söz aldığını, ruhlardan söz aldığını bildiriyor. Ve bunu şunun için yaptığını, yarın kıyamet günü, günü biz bundan habersizlik demeyesiniz diye. Babalarımız bir yol tutmuş bizden önce, biz de onları takip eden bir toplumluk demeyesiniz diye diyor. Yani insana taklidi bir iman kesinlikle fayda sağlamıyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın dini diye insanların delil talep etmeden uydukları bir din kendilerini müşrik yaptı. Putlar dahil etmişlerdi, vesileler, e, aracılar katmışlardı ibadetlerine. E, Allah'ı bilmelerine rağmen, itiraf etmelerine rağmen rububiyetini e, ibadette Allah'ı birlemiyorlardı. Ve bu işte tek dayanakları, tek dayanakları, babaları taklit. Zeyd bin Avru bin Nüfel gibi uyarcılar vardı buna rağmen onlar arasında. Fakat bunlar dinlenmedi. İşte bu sebeple Allah Azze ve Celle onları ne yaptı? Onları şirkle vasıflandırdı, küfürle vasıflandırdı. Şimdi demek ki kişinin mesuliyeti delili talep etmez. İbrahim Aleyhisselam'dan ve peygamberlerin böyle kıssalarından bahsedildiği zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun misalleri çoktur. İbrahim Aleyhisselam mesela diyor ki kavmine Ey kavmim siz hiçbir zararı ve faydası olmayan bu putlara mı tapıyorsunuz? Yani bunlara tapıyorsunuz. Bunlara size ne faydası var ne zararı var. Burada hiçbirisi şunu demiyordu. Onların bize şöyle faydası olur, şöyle zararı olur. E, bunu diyemiyorlardı. Buna delil getiremiyorlardı zaten. Fakat söyledikleri şey şu oluyordu. Biz babalarımızı bu yolda bulduk. Atalarımızı bu yolda bulduk. Yani değer verdikleri, saygı duydukları bir takım isimleri bir tarafa bırakıp da hakka dönüş yapmıyorlardı. Bu da onlar için hüccetikamesi oluyordu. Aynı şekilde günümüzde de e, tasavvuf ehlinin özellikle ve tasavvuf ehli dışında bu tür şirki, şirk içeren akidelere sahip insanların e, bu noktada uyarıldığında İki farklı durumu karşımıza çıkıyor. Ya Allah'ın kitabından bir takım ayetleri tevil etmeleri, delilsiz olarak batıl yorumlar getirmeleri, ya zayıf uydurma olduğunu bilmedikleri bir takım hadislere dayanmaları, veyahut sahih bile olsa batıl yorumlar getirmeleri bunlara. Böyle kimse tekür edilmez. Buna, Batılı giderilir. Hüccet ikame edilir. Bu hüccet ikamesinden sonra ya dönüş yapar. Yani bu hüccet ikamesi net bir şekilde olmalı. Kafada hiçbir şüphe bırakmamalı. Soru işareti bırakmamalı. Ondan sonra ya dönüş yapar ya yapmaz. Ya da e bunları hiç dinlemez. hüccet yapılmasına rağmen hiç dinlemez. İşte şeyhlerimiz var, saadatımız var, şunlarımız var, bunlarımız var, hocalarımız bu kadar insan falan filan diye deliller getirmeye kalkarsa bunlar Allah katında geçerli deliller değil. Zaten Araf suresi 172-173. ayetinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Böyle demeyesiniz diye. Yani insanların fıtratında bir sorgulama. Fıtri bir takım şeyler var. Sen fıtri olanla delili aramak zorundasın. Birilerinin yaptığı şeyleri değil. Şimdi peygamberlerin davetine bakıyorsunuz. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Bunlarda öyle mucizeler var. Düşün şimdi insanlara İsa Aleyhisselam diyor ki sadece Allah'a kulluk edin. La ilahe illallah deyin diyor. Sadece Allah'a kulluk edin diyor. Ben bunun için gönderildim diyor. Ondaki mucizeleri görüyor ben buna nasıl tapmam? Bu Allah katında böyle değerli demek ki. Gökten sofrendiriliyor indiriliyor buna. Kuşları diriltiyor. Şimdi insan bak burada ne yapıyor? Delil olmayan, Allah'ın delil indirmediği bir şeye tabi oluyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bu mucizeleri ne için gönderiyor? İsa Aleyhisselam'ın sözünün doğruluğuna işaret olması için. Sen bu söze değil de bu sözü söyleyen şahsa yöneldiğin zaman işte şirk burada gündeme geliyor. Şimdi bu toplumdaki bunun yansıması da bu. İşte falanca Allah dostuymuşum. Filanca şöyle alim böyle alim. Allah dostu diye ona atfettiğin hatta keramet bile görsen o kimsede onu ibadette vesile yapamıyorsun. O sana hakkı gösteriyorsa o hakka tabi olacaksın. Alim de aynı şekilde. Bir kimse alim diye onun her söylediği doğru olacak diye bir şey yok. Bugün mezhep taklidi insanları o diye getirmiştir. ...ayet ve hadisten bir delil geldiği zaman, açık delil geldiği zaman... ...bu sefer... ...o alim bizden daha iyi bilir. Senden daha iyi bilir denir. Efendim. Aleyküm ve Hem mesciddeyiz. Aleyküm selam ve Evet yani... E, ...Allah Azze ve Celle... ...her insana öyle bir fıtrat... Vermiştir ki, yani bu ezelde alınan söz, insanın bu dünyada doğduğu anda, akıl bali olmaya başladığı anda bu akılla bir şeyleri sorgulaması gerektiğini. Yani vahiy gelince kadar bakın akılla bir mesuliyet var. Akıl ile mesuliyette vahiy talep edeceksin. Mekke toplumuna bakıyoruz. Bakın şimdi burada toplumun kıyaslamasında. Mekke toplumu aklıyla delili talep eden, yani delil burada ne olması lazım? Vahiy olması lazım. Aklın burada vahye teslim olması lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini arıyor Zeyd bin Ağun Ve bu dinlerin Allah'tan başkasına kulluğu nefret ettiğini, oradan kaldırdığını ne yapıyor? Görüyor. İşte aklın, fıtratın e, sorumluluğu burada. Diğer toplumun satmasının sebebi fıtri mesuliyetlerini yerine getirmemesi. Fıtri mesuliyetlerini yerine getirmeyip kendilerini bir din üzerinde olduğunu zannetmeleri. Ve din üzerinde ilerlerken bakın delil yok. Biz İbrahim'in dinindeyiz. Diyorlardı. Ama delil var mı? Yok. Bugünkü toplumla kıyasladığın zaman evet. hemen hemen. Kısmen. Şimdi bazı vardır. delilim var? İşte bak diyor ayet diyor, hadis diyor. Amenna. Bak. Sen ayet ve hadise uyuyorsun ama hata yapıyorsun. Bak onun hatasının ikaz edilmesi lazım. Diğeri hiç delile tabi olmuyor. Babalarımız, dedelerimiz, şeyhlerimiz falan filan diyor. İşte bu halis şirk içerisindeki insandır. Burada taklid ile kişiye düşen mesuliyetin yani cehaletin mazeret olanı olmayanı bakın burada net bir şekilde ayrılıyor değil mi? Kişi dinden delil olduğunu zannettiği bir şeyle aldanması başka bir şeydir. Dinde delil olmayan bir şeyle kendini kandırması başka bir şeydir. Allah Azze ve Celle peygamberlikle görevlendirmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Arafat'ta vakfıya durmaya muvaffak kılmıştır. Kureyşlilerin uydurdukları hamasete ve din konusundaki katılıklara ters olarak bunu yaptı. Kureyşliler bunu hamaset olarak adlandırıyorlardı. Şeytan onları kendine çekmiş ve onlara siz eğer kendi hareminizden başka bir yeri yüceltirseniz, bakın şeytanın e, bu müşriklere sokuşturduğu şeyler hep şeytanın vesveseleri olan şeyler. Dinlen bir delil değil yine. E, başka bir şey yüceltirseniz insanlar sizin hareminizi küçümserler demişti. Bu yüzden Arefe günü Arafat'ta vakfiye durmazlardı. Diğer insanlar ise, Arafat'ta vakfaya dururlardı. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatında da Arafat'ta vakfı uygulaması yer almıştır. Nitekim Allah azze ve celle bir ayette şöyle buyuruyor. Sonra insanların toplu halde akın ettikleri yerden siz de topluca akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayan ve rahmet edendir. Bakara 199. ayet. Evet. Muhammed bin Cübeyr'in babası Cübeyr bin Mutim'den rivayetine göre Cübeyr şöyle demiştir: Devemi kaybettim. Arafe günü aramaya çıktım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Arafat'ta vakfe yaparken gördüm. Vallahi bu adam Hums asabından bir Kureyşlidir. Bunun burada ne işi var dedim. Yani Kureyşliler bu işi yapmıyor. Bu nereden e, esti de bunu yapıyor diye düşündüm diyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar hac babında. Allah azze ve celle onu Buralarda daha bakın nübüvvet gelmeden önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtri sorumluluğunu yerine getirerek hareket ettiğini gösteriyor. Yani bakın ortada vahiy olmamasına rağmen fıtri mesuliyetini insan yerine getirmesiyle şirkten beri olabiliyor, kurtulabiliyor. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl gibi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam gibi. Arafat'ta vakfeye çıkmaz, cahiliyen fiziklerine bulaşmıyor. Şimdi bir şeyin dinden olan bir delili var, dinden olmayan delili var. Mesela o toplum, Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam dini üzerindeyiz diyorlardı. Şimdi din üzerindeyiz diyenlerin söylediği şeylerle dinden olan şeyleri ayırt etmek lazım burada. Mesela bunu bir mezhep olarak ele aldığımızda bugün Hanefi mezhebinde o kadar Hanefilik adına yapılan şeyler vardır ki Ebu Hanife ile hiç alakası yoktur. Hatta Hanefi mezhebinin muteber kitaplarında da hiç delil olmayan, hiç zikredilmeyen şeyler Hanefilik adına yapılmakta. Bugün Ömer bilmenin ilmanını alıp Hanefi mezhebinin temel kaynaklarıyla e, bunda bir budama yapın, geriye herhalde bir 30-40 sayfa bir şey kalır. Diğer taraftan biz Hanefi mezhebinin de baz almış değiliz burada. Allah Azze ve Celle bizi kitap ve sünnetle mesul tutmuş. En cahil bir insan bile bunu bilir bu toplumda. Allah kitap ve sünnetten mesul tutmuştur. Ama mezhepler de var diyen kim? Allah katından delil olmayan görüşler. Burada fıtrata yönelen insan kesinlikle bu taklit şeyine düşmez. Çünkü fıtrat mesuliyeti taklide aykırıdır. Allah Azze ve Celle taklidin hiçbir çeşidini övmemiş. Bak. Taklidin her çeşidini kınıyor. İster hayırlı birisini taklit et, ister şerli birisini taklit et. Peygambere bile ittibayı emrediyor, taklide emretmiyor. Peygambere bile kendi gönderdiği vahiy ile hareket eden peygambere bile ittibayı emrediyor. Ona ittiba edin diyor. O diyor, Allah'ın izniyle itaat edilendir diyor. Ona izin verdiğini, itaat edilmesine izin verdiğini Allah azze ve celle beyan ediyor. Ama başkasında böyle bir şey yoksa bunu yapamazsın. Eti'ullaha ve et'ur-resul. Şimdi buradaki emir de böyle. Allah'a itaat edin. Nasıl bir itaat? Mutlak bir itaat. Ve et'ur-resul. İtaat emri burada da mutlak geliyor. Herhangi bir kaydı şart altında değil. Ve ululemre minkum derken itaat edin emri tekrar edilmiyor. Ve et'u demiyor tekrar. O zaman ululemr yani yetki sahibi kimseler. Bunlar alimler diye yorumlanmış. Fark etmez. Yöneticiler, burada yetki sahibi herkes kastediliyor. Mesela bir evde aile ortamında kocadır. Babadır yani. İş yerinde patronundur. İşte biz böyle bir beldedeyken başımızda bir yönetici varsa yöneticidir. Bunlara itaatimiz Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa onlara itaat edebilirsiniz. Uygun değilse bunlara dinlemekte yok, itaatte yok. Zaten hadisler bunu açıkça belirtiyor. Allah'ın emrine aykırı olan bir usta mahluka itaat yoktur diyor. Demek ki insanların burada kesinlikle taklitçi olmaması, Allah'ın emrini bilmesi lazım ki Allah'ın emrine aykırı hareket edip etmediğini tayin edebilsin. Allah Azze ve Celle onu avret yerlerini görünmesi yasak olan yerlerini açmaktan yahut çıplak olarak dışarı çıkmaktan korumuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle söylediği rivayet ilmiştir. Kabe inşa edilmeye başlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve Abbas taş taşmaya gittiler. Ee, şu rivayete geçmeden önce e, dedin ya fıtrat da nasıl biliniyor. Şimdi bak e, o toplum bir şey yaparken ee, şunu diyor şimdi Arafat'ta vakfe İbrahim Aleyhisselam dininden o toplumda biliniyor bu ama diyorlar ki şeytanın resveses sebebiyle kendilerinden çıkarıyorlar dine ekliyorlar bu bidatı eğer kendi hareminizden başka bir yeri yüceltirseniz insanlar sizin hareminizi küçümserler İbrahim'in dinden olmayan bir şey olduğu ortaya çıkıyor şimdi bugün bakıyorsun mesela geçen hafta örneğini verdik galiba ee, Rabıta kitabında bu menzilcilerin çıkardığı bir kitapta, Sibgatullah Arvasi'nin kitabında Yahya Pakişmine hazırlamış veya tercüme etmiş. Ee, Rabıta, hatme, evet diyor, bunlar diyor bidattır. Ama diyor, Sadat'ımız bunu yapmış, biz de yaparız diyor. Aha, işte kişiyi doğrudan e, mesul tutan budur bak. Dese ki işte bu konuda şöyle rivayetler var. Bak onu biraz mazur görürüz. Ha buna hak ulaşmamış deriz. Hak doğru düzgün bir şekilde ulaşmamış deriz. Anlayamamış, tevil etmiş, hata etmiş deriz. Ama burada hata değil, kasıt var. Ömer mesela bir ara şeyde Ankara'da diyordu ki işte diyorlar ki işte bizim Hazreti Hüseyin için böyle 10 e, gün ağıt tutmamız, su içmememiz falan bidat diyorlar. Bidat ise biz Hazreti Hüseyin adına onu yaparız diyor bak şimdi. Bak ben burada bunu duyduğum zaman Allah ve Resulü'nden gelenle ondan geleni herhalde gün gibi aşkar olduğunu görüyorum burada. Ben tutup da Allah Resulü'nden geleni terk edip ona tabi olursam nedir bu? Bu fıtri boyutudur bu işin. Akıl var, vicdan var yani. İşte mizan, izan var derler hani. Ölçü var. Bu ölçüyü taşan bir batıldır. Kabe inşa edilmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve ve Abbas taş taşımaya gittiler. Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve e izarını boynuna koy. Boynunu taştan korusun dedi. Böyle yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve yere düştü. Gözü göğe doğru kabardı. Sonra kendine geldi ve mı getirin, mı getirin dedi. Sonra hemen izarını bağladı. Evet bu da Allah azze ve celle'nin Resulü'nü. Nübüvvetinden önce de cahiliye işlerinden koruması, avretinin açılması, avretinin görünmesinden koruması var burada. Buhari ve Müslim'in Zekeriya bin İsa'dan onun Amr bin Dinardan rivayet yoluyla nakledilen metne göre Amr bin Dinar şöyle söylemiştir. Abbas'ın teklifi üzerine izarını çıkardı. Omuzlarının üzerine koydu. Bunun üzerine kendinden geçmiş bir halde yere düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra hiç çıplak görülmemiştir. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayeti dedik. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini böylece Allah'ın koruması altına geçirdi. Allah onu cahiliye döneminin pisliklerinden ve kusurlarından korudu. Çünkü onu üstün kılmak ve peygamberlikle görevlendirmek istiyordu. İbn-i dediği gibi olgunluk çağına eriştiğinde kavminin mürüvvette en üstün, güzel ahlakta en yüce, ilişkilerde en dikkatli, komşulukta en iyi, güzel niteliklerde ileride, en doğru sözlü, emanete en çok dikkat eden, Fenalıklardan ve kişilerin kirlenmesine yol açan fiillerden en uzak, en temiz, en nazik bir ferdiydi. Hatta kavmi içinde onu el emin, güvenilir olarak adlandırıyorlardı. Çünkü Allah bütün güzel özellikleri onda toplamıştı. Evet, e, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikle görevlendirmesinden önce meydana gelen Önemli olaylarda Ficar Savaşı, Helf-ül Fudul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadice ile evlenmesi, Kureyş'in Kabe'yi yeniden inşa etmesi bölümleri var. Bunlar da e, önemli meseleler. Ficar Savaşı Kays Aylan ile Kureyş arasında olmuştu. Sakif kabilesi ve daha başka bazı kabileler Kays Aylan'ın yanında yer almıştı. Kureyş'in anlaşmaları olan Ehab işte onların yanında tarafında yer almıştı. Haşimoğullar'ın başkanı Zübeyir bin Abdülmuttalib idi. Kardeşleri Ebu Talip, Hamza ve Abbas da onunla beraberdi. Kureyş kabilelerinin her bir kolunun başında bir başkan vardı. Sonra savaşa tutuştular. Bu savaş Araplar arasında meydana gelen çalışmaların en şiddetlisi olmuştur. Bu çarpışmada Arapların kutsal saydığı Mekke'nin haremleri ihlal edildiğinde, yani çarpışılması yasak kabul edilen yerlerde çarpışmalara girişildiğinden bu savaş ficar yani taşkınlık fucur kelimesi de aynı köktendir taşkınlık savaşı olarak adlandırılmıştır. Gelişme Kaysın aleyhine oldu ve onun yanında yer alan kabilelerden bazıları yenilgiye uğradı. Ancak çarpışanlar barışa çağıranlar kavgayı şöyle bir sonuca bağladılar. Her iki taraftan öldürülenler sayılacak ve hangi tarafın ölüsü fazla çıkarsa karşı taraftan o fazlaların diyeti alınacaktı. Kays'ın tarafından öldürülenlerin sayısı fazla çıktı ve Kureyş'ten onların diyetini aldı. Bu diyeti ödemeyi Harp bin Umeyye üzerine aldı ve oğlu Ebu Süfyan da bu diyet borcunu ödeyince kadar rehim verdi. Başlangıçtaki Arap savaşlarına çok benzeyen bu savaş da böyle bitti. Allah kalplerini birleştirdi ve İslam nurunun aralarında yayılmasıyla kendilerini bu tür olaylara sokan sapkınlıkları ortadan kaldırdı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, İbn-i şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çarpışmanın bazı günlerine şahit oldu. Yani Ficar Savaşı'nın. Onu amcaları kendileriyle birlikte çıkarmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Düşmanları tarafından amcalarıma atılan oklar yerden toplayıp onlara veriyordum. İbn-i rivayet ediyor bunu. de şöyle söylemiştir. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcalarla birlikte çarpışmamıştır. Çünkü bu bir taşkınlık savaşıydı ve savaşanların hepsi kafirlerdi. Allah ise bir mümini Allah'ın sözünün en yüce olması için olan savaştan başka bir savaşa girmeye izin vermemiştir. Tercih edilen rivayete göre... O o zaman on yaşlarındaydı. Musa bin Uhbe siyerinde siretinde ficar savaşıyla Kabe'nin inşa edilmesi arasında on beş yıl olduğunu, Kabe'nin inşasının ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirmesinden on beş yıl önce gerçekleştiğini ifade etmiştir. Sahih olan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirmesi kırk yaşında olduğu sırada olmuştur. Bu hesaba göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ficar savaşının olduğu sırada on yaşındaydı. ...Beyhaki Delal-ül Nübüvvet'e... Ee, ...rivayet etmiş. Fülfül Fudul... ...Erdemliler, fazilet sahibilerinin anlaşması... ile ilgili mesele. Fadullah el-Ceylani şöyle söylemiştir. E, Fadullah el-Ceylani... ...Bukhari'nin Edeb-ül Müfret kitabına... Fadullahi Samet diye şerh yazan... E, ...Muhaddis. Kureş'ten ...Dokuz Kol Bir Araya Geldi... Aralarında Haşimoğulları, Zühreoğulları ve Teymoğulları da vardı. Bunlar fil olayından bir süre önce Abdümenafoğulları'nın sikaya yani hacılara su verme ve sancaktarlık işlerini Abdudaroğulları'nın ellerinden almak istemesi üzerine i̇bn Ceda'nın evinde toplandılar. Bu kollar bu konuda aralarında yeminleştiler. Abdülmuttalib'in kızı Ummu Hakim de kendilerine çanak içinde koku gönderdi. Ona ellerini bandırdı sonra Kabe'ye Kabe'ye sürdüler. Bu yüzden bu anlaşma kokulananlar anlaşması yani Mutayyebin diyerek de anılır. Uygulama anlaşma doğrultusunda devam etti. Sonra Mekke'ye Zabit'ten bir adam ticaret eşyası getirdi ve bu eşyalarını Asbin Vailes Semmiye sattı. Sonra az adamın parasını vermedi ve ona üstün gelerek eşyalarını elinden aldı. Adam yardım istedi. Bunun üzerine Haşim oğulları, Muttalib oğulları, Esed bin Abdüluzoğulları, Zuhre bin Kilab oğulları ve Temim Mürre oğulları Abdullah bin Ceden evinde bir araya gelerek ister Mekke halkından olsun, ister başkalarından olsun Mekke'de birisinin haksızlığa uğratıldığını gördüklerinde onun yanında yer almak ve gasp edilen hakkı geri alıncaya kadar haksızlık edene karşı durmak üzere aralarında anlaştılar. Bu önceleri el diye anılanların yaptıkları anlaşmanın bir devamıydı. Yani bu kokulananlar diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmanın ilkinde bulunamamış ancak Hilful Fudul'de erdemler Anlaşması olarak adlandırılan ikincisinde bulunmuştur. Anlaşmayı gerçekleştirenlerin bazılarının adları Fadıl ile başladığından Fadıl bin Haris, Fadıl bin Veda'a, Fadıl bin Fudale gibi yani bu sebepten dolayı Hilful fudul yani Fadılların e, anlaşması olarak adlandırılmıştır deniyor. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amcalarımla birlikte koklananlar anlaşmasında bulundum. O zaman daha çocuk yaşındaydım. Bu anlaşmayı bozmam karşılığında kız mı, kırmızı develerimin olmasını istemem. Yani e, karşılığında kırmızı develer verirse de yine bu anlaşmayı bozmak istemem. Evet, bu edeb edebil Müfret'te İbn-i İbban sayhinde hakim müstezrekte rivayet ediyor. İsnadı sahihtir. Elbani sahiha da rivayet eder bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatice radiyallahu anh ile evlenmesi. Muhammed Gazali şöyle diyor. Hadice büyük bir adamın hayatını tamamlayan değerli bir kadın niteliğindeydi. Kendilerine elçilik görevi verilenler oldukça hassas kalpler taşırlar. Değiştirmek istedikleri ortamda çok zorluklarla karşılaşırlar. Yerleştirmek istedikleri hayır için cihad ederken büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla özel hayatlarında kendilerine ünsiyet sağlayacak ve gönül rahatlığı verecek birilerine çok ihtiyaç duyarlar. İşte Hadice radıyallahu anh'a bu özelliklerde de herkesten öndeydi. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatında onun güzel bir etkisi olmuştur. İbn İsağ da şöyle diyor: Huyelet kızı Hadice radıyallahu anha ticaretle uğraşan şeref ve mal sahibi bir kadındı. Ticari işler için ücretle adamlar tutar, elde edecekleri kardan kendilerine belli bir yüzde vermek üzere onlarla anlaşma yapardı. Kureyş halkı da ticaretle uğraşan bir halktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru sözlü, son derece güvenilir ve üstün ahlaka sahip biri olduğu haberi Hadice radıyallahu anhaya ulaşınca ona haber gönderdi ve ticari mallarını Şam'a götürmesini teklif etti. Ona diğer tüccarlara verdiği payların en yükseğini vereceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu teklifi kabul etti ve Hadice radıyallahu anh'ın mallarını Şam'a doğru çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte Hadice radıyallahu anh'ın kölesi de kendisine yardımcı olmak üzere çıktı ve birlikte Şam'a vardılar. Mekke'ye döndüklerinde Hadice radıyallahu anh'a malında o zamana kadar görmemiş olduğu bir bereket fark etti. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve özelliklerini de öğrenince aradığını bulduğunu düşündü. İçine doğan düşünceyi yakın arkadaşı Nefise binti Müneyye'ye açtı. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hadice ile eğlenmesini teklif etmek üzere gitti. O da bu teklifi kabul etti. Sonra amcalarıyla konuştu. Amcaları Hadice radiyallahu anh'ın amcasına gitti ve Hadice için teklifte bulundular. Bu olayın arkasından evlilik gerçekleşti. Hadice radiyallahu hanha o zaman 40 yaşındaydı ve kavminin kendi zamandaki kadınlar arasında hem soy, hem mal varlığı, hem de zeka bakımından en üstün olanıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiyle evlendiği ilk kadın odur. O ölünceye kadar başka kadınla evlenmemiştir. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve İbrahim'in dışındaki çocukların hepsi ondan dünyaya gelmişti. Hadice radiyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve önce Ebu Hale ile evlenmişti. Ve Ebu Hale onunla evli olduğu sırada vefat etmişti. Ondan Hale adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Bu hale Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğludur. Kabe'nin yeniden inşası ve hakem olayı... Kabe ve Mescid-i Haram, yeryüzünde insanlar için konulan ilk mabettir, ilk ibadethanedir. Alimran 96'da şöyle buyuruluyor. İnsanlar için mabet olarak kurulan ilk ev, Mekke'deki mübarek ve bütün insanlar için doğru yola yönetici, yöneltici işaret olan evdir. Ebu Zer radıyallahu şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yeryüzünde konulmuş olan ilk mescit, ilk mabet hangisidir diye sordum. Mescid-i Haram diye buyurdu. Sonra hangisi diye sordum. Mescid-i Aksa diye buyurdu. İkisi arasında ne kadar süre var diye sordum. 40 yıl diye buyurdu. Sonra şöyle buyurdu. Bundan sonra bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vakti girerse orada namazını kıl. Fazilet bundadır. Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Hacer diyor ki, Bu hadis Yüce Allah'ın insanlar için mabet olarak ilk ev Mekke'deki mübarek ve bütün insanlar doğru yola Yöneltici işaret olan evdir sözüne kast edilen anlamı açıklamaktadır. Buradan anlaşıldığına göre beyt kelimesiyle alelade bir ev değil, ibadet için kurulan ev kast Bunu gayet açık bir şekilde ortaya koyan bir rivayet Ali radiyallahu anh'den nakledilmiştir. İshak bin Rahüye, İbni Hatim ve daha başkalarının nakletmiş etmiş olduğu rivayete göre Ali radiyallahu anh ondan önce de evleri vardı. Ancak o Allah'a ibadet için kurulan ilk ev olmuştur demiştir. Evet. Bu Beyt-i Atik'i yani eski mabeti ilk inşa eden kişi Allah dostu İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'dır. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 127. ayetinde şöyle buyuruyor. Hani İbrahim ve İsmail birlikte Kabe'nin sütunlarını yükseltiyorlardı. O zaman şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz bizden kabul et. Sen duyan ve bilensin. Kabe bir ara yıkılacak gibi oldu. Bir rivayete göre bir yangına uğramaz sebebiyle bu duruma geldi. Bir rivayete göre de şiddetli bir sel baskından dolayı böyle oldu. Bu olay tercih edilen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden 5 yıl önce olmuştu. Kureyşliler bu binayı yeniden inşa etmekten başka çıkar yol bulamadılar. Sahih hadislerde bu olaya işaret edilmiştir. Bukhari'nin Ayşe radıyallahu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiştir. Senin kavminin Kabe'yi yeniden inşa ederken İbrahim'in koyduğu temellerden bir kısmını terk edip de Kabe'yi darattıklarını biliyor musun? Ayşe radyallallahına dedi ki ben peki onu yeniden İbrahim aleyhisselamın kurduğu temeller üzerine inşa etmeyecek misin? diye sordum. Şöyle buyurdu: Kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı bunu yapardı. Yani burada Nebi aleyhissalat vesamın daha önemli olan meseleleri önemli olanlara tercih ettiğini görüyoruz. Yani şüphesiz bu da önemli bir şey. Fakat daha önemli olan ehemmi mühime tercih, tercih etmek, e, maslahatı gözetmek prensibi vardır burada. Abdullah bin Ömer radıyallahu dedi ki Kabe tam olarak İbrahim aleyhisselamın koyduğu temeller üzerine kurulmamıştı. Yani bu yangın veya selden sonra e, daraltılmış tam o temeller üzerine kurulmamıştı. Ahmet bin Hanbel e rivayet etmiş bunu. Şahitleri de varmış rivayetin. Kureyş'in hayır için topladıkları ve içine şüpheli kazanç karışmamış olan malları nafakayı tayyibeleri yetmedi. Çünkü onun inşaatına böyle şüpheden uzak kazançtan başkasının bak düşünebiliyor musunuz? Müşrik toplum yapıyor bunu. Haram karışmamış maldan yapıyorlar bunu da. E, fuhuştan elde edilen gelirin, faiz gelirinin Birine haksızlık edilerek alınan malın karıştırılmasını kendileri için şart koymuşlardı. Bunları karıştırılmamayı. Bu şekilde topladıkları mal yetmeyince kuzey yandan altı zirayı yani altı dirsek boyu kısmı dışarıda bıraktılar. Burası bugün hicr ve hatim olarak adlandırılmaktadır. Kendi isteklerinden başka kimsenin içine girmemesi için kapısını yer seviyesinden yukarıda yaptılar. Duvarlar 15 lira, 15 dirsek boy yüksekliğine çıkınca üstüne altı sütun üzerine dayanan bir tavan yaptılar. Biraz önce de geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Abbas'la birlikte Kabe'nin inşasına katılmıştır. Ahmed bin Hambel'in mücahitten, onun da mevlasından yani eski sahibinden Abbas radıyallahu hant'ten rivayetine göre Abbas radıyallahu anh cahiliye döneminde Kabe'yi inşa edenler arasında bulunmuş ve şöyle söylemiştir. Benim bir taşım vardı. Onu elimizle yontardık. Sonra Yüce Allah'ı bırakıp ona ibadet ediyordum. Katılaşmış bir miktar süt getiriyor, içine üflüyor. Sonra onu sütü yontulmuş taşın üzerine döküyordum. Ardından bir köpek gelip onu yalıyor. Sonra arka ayaklarından birini kaldırıp işiyordu. Biz inşaatı yapıp Hacer-i Esved'i yerine kadar Hacer-i Esved'in yerine kadar geldik. Kimse Hacer-i Esved'i göremiyordu. Biz de baktık ki bir de baktık ki taşlarımızın arasında bir adamın başı gibi duruyordu. Onun bir yönü tıpkı bir adamın yüzü gibi görünüyordu. Kureyş'ten bir kol, yani kabilelerinden bir kabile, onu biz yerine koyacağız dedi. Diğerleri biz dedi. Sonunda aramızda birini hakem tayin edelim dediler. Şu yoldan ilk görünen adam hakem olsun dediler. Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, oradakiler... Yanınıza emin geldi. Güvenilir kişi geldi dediler. Durumu ona söylediler. O da Hacer'i bir elbise üzerine koydu. Sonra bütün kolları yani her kabileden insanları çağırdı. Ve her bir, elbisenin, her bir elbisenin bir yanından tuttu. Sonra yerine kendisi yerleştirdi. Allah bunu yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nasip etti. Bukhari haç babında rivayet ediyor. Allah izin verirse haftaya da Vahyin başlangıcıyla hicret arasında geçen dönem. Bu da çok önemli bir dönem. Ee, oradan devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfurike <gülüyor> ve tuğbidek. Uyuyanları uyandıralım.